Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Haricinden Sanat programındayız. Bugün bir konuğum var, Eda Berkmen. Eda, hoş geldin. Hoş bulduk. Eda'yı kısaca tanıtmam gerekirse Arter'de küratör olarak çalışıyor. Oldukça uzun bir zaman oldu. Hatta şimdi Arter'in yeni mekanına taşındılar. Eylül ayında yepyeni sergilerle Arter'de bizi karşılıyor olacaklar. Bütün bu yoğunluk içinde de bize zaman ayırdığın için teşekkür ederim Eda'yı. Ben teşekkür ederim. Ee, buluşma vesilemiz aslında bir sanatçı Nil Yalter. Senin de uzun yıllardır çalışmakta olduğun bir isim. Nitekim az önce Arter'de çalıştığından bahsettim. 2016 6 yılının sonunda tam olarak 14 Ekim 2016'dan 15 Ocak 2017'ye kadar Arter'de Nil Alter'in kişisel sergisinin küratöryal çalışmasını sen yürütmüştün. Doğru. E, ama Nil Alter'le diyaloğun ya da işbirliğin ondan da öncesine uzanıyor. Ben de kendi adıma İstanbul Modern'deki bir grup sergisine komşulara Nil Alter'in e, Tarihsel diyeyim çünkü 1970'li yılların başında ürettiği bir yapıttı Topak Ev. Ona yer vermek istediğimde sen o dönemde galeriste çalışıyordun. Galerist Nil Yalter'ı temsil ediyordu. Ve o süreçte de birlikte Nil Hanım'la e, diyaloğu yürüttüğümüzü hatırlıyorum. Dolayısıyla evveliyatına, 2010'lu yılların başına en dayanan evet. bir diyalog var. Zaten bu diyalog nasıl gelişti onu da sana soracağım. Bugünkü hariçten sanatta buluşma vesilemiz ise Nil Yalter'in Almanya'da şimdiye kadar açılmış en kapsamlı sergisi olan Adeta retrospektif niteliğinde diyebileceğimiz e, Museum Ludwig'deki Köln'deki sergisi e, Exalize Hard Job adını taşıyor. İngilizce başlığıyla şu gurbetlik zor zanaat zor. Bunun referansını da konuşuruz birazdan. E, şuradan başlayayım. Senin ile alterle diyaloğun nasıl başladı, nasıl gelişti, arter. Ve e, önceki süreçte ve sanırım oradan da tabii ki Lütfi Müzesi'nde böyle bir sergi düzenlenince de atlayıp gidip görüp Nilalın'la da orada görüşmek istedin ve ona vesile buldun. E, tabii ki ben galeriste ilk başladığım sene hatta ilk e, başladığım aylarda e, Nil Yelter'in galeristeki ilk sergisi açılıyordu. E, dolayısıyla e, işlerini yakından fırsatı bu, yakından tanıma fırsatı Hı -hı. bulduğum işlerinde İlk zaman e, galeride başlamamı oldu. E, daha sonra e, hem galeride yaptığı sergiler için hem de e, başka e, işlerinin hani e, galeriye konsinya alınması olsun. ...veya yeni işlerin üretimi olsun... ...Nil Hanım'la e, yakından çalışma fırsatı buldum. E, tabii şunu vurgulayalım... ...Nil Alter kimdir biraz anlatmak lazım... ...ama her şeyden önce... ...Nil Alter'in 50 yıldan fazla süredir... ...Paris'te yaşadığını belki e, vurgulamak lazım... ...1960'lı yılların ortasında gidiyor... ...65'te 65 gidiyor... E, ...ve de zaten sanatsal üretimini de... ...çok ağırlıklı olarak Paris'te sürdürüyor... ...Türkiye ile bağını hiçbir zaman kopartmıyor şüphesiz... ...ama hani Türkiye'nin ilk kadın video sanatçısı olarak da anılıyor, ilk feminist sanatçısı olarak da anılıyor. Yani 60'lı yılların sonu ve 70'lerden itibaren özellikle sanat üretimi aslında uluslararası çevrelerde büyük ölçüde kabul görüyor daha o zamanlar Pompidou'da ya da Paris'teki başka sanat kurumlarında hayata geçirdiği sergiler ya da katıldığı projeler var. ama Türkiye'de belli bir dönemde çok da çok da bilinmeyen bir sanatçı olarak maalesef görülüyor. Sonra neredeyse tekrar keşfedildiğini söylemek bile mümkün. Doğru, aslında şöyle e, belki biraz daha senin söylediğin Hı. üzerine ekleyebilirim. E, bu yerleştirme sanatında ve yani e, yerleştirmeyi kullanmakta sanat içinde veya e, video e, yu, sanatta kullanan aslında e, Avrupa'nın öncü sanatçılarından biri diyebiliriz kendisine. Hı. Dolayısıyla hani sadece Türkiye Çıkışlı Türkiye. biri olarak değil. Avrupa genelinde aslında önemli görülüyor. 73 tarihinde Paris'te, Müzedar Modern'de ilk solo sergisini açıyor Topak Evle. Ve uluslararası aslında sergilere katılıyor. Fakat bunlar daha çok grup sergiler ve çok kariyerine çok daha ilerleyen bir tarihine kadar bir galeri temsiliyeti yok. Ve e, özellikle ticari alanda hiç faaliyet göstermediği için e, Avrupa'da da çok da bilinen, e, böyle herkes tarafından bilinen bir isim değil. E, dolayısıyla e, aslında tanınırlık, bilinirlik kazanması yine de e, biraz daha ilerleyen yaşında olan sanatçılardan biri diyebiliriz. E, tabii ki bu Türkiye için daha da geçerli. Evet. 90'larda Akbank At Sanat'ta yaptığı bir sergisi var, daha sonra galeri sergileri var ee, ve tabii ki Bilgi Üniversitesi'nde bir <gülüyor> sergi <gülüyor> var. Santral İstanbul'daki. İstanbul'daki, tabii ki. Ee, evet, ee, aslında böyle yani kariyerinin gelişimine baktığımızda. Peki Almanya'da da çok büyük ölçekli bir sergisi şimdiye kadar alınmış ve ben bunu çok geç de görüyorum. Tabii ki N2 Ludwig Müzesi gibi itibarlı bir sanat kurumu Köln'de bu ölçekte bir sergisini düzenliyor düzenledi Ama e, çalıştığı ana konulardan, ana odaklarından biri de göç meselesi olmuş. Evet. Ve çok erken dönemlerden itibaren e, bunu yapıyor. Ve güncelleştirerek de bugüne taşıyor. Hiçbir zaman onun göç meselesini, sürgün meselesini ele alış biçim aslında eskimiyor. Konunun eskimemesi gibi. Ama her zaman böyle bir light motif gibi işlerinde aslında dönem dönem bunlarla ilgili referanslara, anlatılara eleştirilere, konulara denk geliyoruz. E, Almanya gibi göç meselesiyle, Türkiye üzerinden de göç meselesiyle en çok haşır neşir olan bir toplumu sanat kurumunda Nilya Ter'e büyük ölçekli bir serginin bu kadar 2019 yılına kadar beklenmiş olması benim için şaşırtıcıydı. Aa gerçekten Almanya'da yapılmamış mı böyle bir sergisi diye düşünmeme sebep oldu. Belki bizim için daha böyle bilinir Olması evet. gereken bir şey gibi geldiğinden ama çok da yerinde sanki bir sergi bu zaman beklenmiş ve ortaya konmuşsa ne dersin? Nasıl evet. buldun sergiyi bu göç göçmenlik meselesi üzerinde özellikle soruyorum. Ee, doğru. Öncelikle şöyle diyeyim. Almanya'da daha önce yaptığı sergilerden biraz ya da yapmadığı sergilerden Hı -hı. biraz bahsettin. Aslında serginin girişinde bir vitrin koymuşlardı. Ve vitrinde beş tane işte fotoğraf artı arşivsel malzeme yer alıyordu. Bunlarda biraz Nilin hem hayatının akışını hem bir karakter olarak sanatçıyı izleyiciyle buluşturuyorlardı. İlk fotoğraf bu Nilin işte İstanbul'dan çıkıp çok genç bir yaşında İran, Pakistan, Hindistan'a trenle yolculuk yapması, orada pandemim sanatçısı olarak aslında e, yol parasını kazanması ve oraları gözlemlemesini e, gösteren bir tane fotoğraf vardı. E, hatta iki tane fotoğraf vardı genç yaşından. E, daha sonra Top Topak Ev sergisi işte Paris'te açtı. 1973 yılındaki sergiden bir fotoğraf vardı. E, iki tane de Almanya'da katıldığı grup sergilerinden hmm. fotoğraf vardı. Bir tanesi e, 1974 yılında Köln'de açtı bir sergi. Aa, aynı kentte. Evet. E, ve yine Topak Evi gösteriyor. Hı -hı. E, diğeri de e, 83 yılında Bonda açılan bir sergi. Ve bu bir grup sergi. Grup sergide de işte Barbara Kruger, Jenny Holzer gibi aslında çok tanınan yani Hı -hı. bugün çok tanınan e, sanatçıların isimlerini de görüyoruz. E, bu şekilde aslında e, Nilya Tere Oradaki Almanya sanatının bağlamına da bir şekilde e, oturtmaya çalışıyorlardı. Bunu görmek tabii ki güzeldi. Oradaki izleyiciyi e, biraz daha sergiye yakınlaştırmak için de bence aslında iyi bir giriş olmuştu. E, göç konusuna gelince e, şöyle serginin e, posterinde yer alan eser e, Türkiye'li işçiler isimli bir seriden. Nilya Alter'in 1976-1977 yıllarında yaptığı bir iş. Ve özellikle posterde yer alan görseldeki eser, bir parça. Şöyle 8 tane Türkiye'den göçen tekstil işçisinin portresi, siyah-beyaz portresi ve ortada Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bir şiiri E, yararlıyor. El kapıları isimli şiir. E, şiirin içinde işte el kapıları, kölelik kapıları gibi yani aslında göçmenliğin yine e, göçmen işçi olmanın zorlukları na değinen dizeler var ve e, okuyalım hatta birazcık sen de soluklanmış tabi. o e, ay doğar bedir bedir yer eser ilgit ilgit. Ilgı tılgı pardon evet. el kapıları da kölelik kapıları kul olur yiğit kul olur yiğit ay doğar hilal hilal gün doğar devrim devrim yıkılır sıram sıram el kapıları el kapıları da kölelik kapıları kurtulur yiğit kurtulur yiğit Ee, ve, Bölerek yazmış. Yani o, o kop, evet. kopmayı da e, satırlar, dizeler ya da kelimeler kendi içlerinde bölünmesi gerektiği gibi kesme işaretleri tam olarak da bölünmüyor. O kopukluğu sanki hissettirecek bir şey de yapmış, grafikte yapmış işin içinde. Ee, ve şöyle Köln'e e, ben e, uçakla gittim fakat e, şehrin merkezine e, trenle Gidiliyor hı -hı, genelde. Hı. E, Almanya içinde de biliyorsunuz trenler zaten çok kullanılıyorlar. Ve e, tren istasyonu tam e, Ludwig Müzesi'nin yani serginin olduğu müzenin hemen yanında. E, diğer yanında da e, Köln'ün çok büyük bir katedrali var. Meşhur. Hı -hı. E, evet meşhur katedrali. Hatta bakıyordum Almanya'daki en çok ziyaret edilen evet. tarihi anıtlardan bir tane istiymiş. E, Ludwig gibi eser ise tam bu ikisinin ortasında ve bu bahsettiğimiz eserin yer aldığı poster hani 25 metrelik bir duvarda e, böyle bir Türkçe şiirle e, şu an yer alıyor e, ve Köln hala tabii ki Türkiye'den e, geçen gö göçen işçilerin e, Almanya'da e, işte en sayıca en çok olduğu şehirlerden bir tanesi e, dolayısıyla çok e, yerinde ve çok önemli bunun orada olması diye düşünüyorum. Yani Kesinlikle. oradaki göçmenler açısından da herhalde öyledir diye tahmin ediyorum. Müthiş olmalı. Zaten e, Saha Derneği olarak da destek verdiğimiz bir kamusal program e, yürüttüler e, sergi etrafında ve özellikle burada çok dinliliği önemsediler. Herkese sadece Almanca konuşan ziyaretçilere ...değil, herkese hitap edebilecek... ...bütün köründe yaşayan insanların da anlayabileceği... ...çok farklı dillerle... ...bütün iletişimi, pedagojik malzemeyi... ...kamusal programı... ...senin az önce gündeme getirdiğin... afişlerde kullanılan dilleri tekrar ettiler değil mi? Yani En azından evet. rehberli turların... ...bir defa Türkçe ve Kürtçe de... ...rehberli turlar koyduklarını biliyorum. Bütün basılı malzemelerde Almanca... ...İngilizce, Türkçe dillerinin kullandığını biliyorum. Hatta başka kullandıkları diller de var. Bir beni şaşırtmıştı önümdeki notlarda onu arıyorum hmm, bende. Ha Almanca, Türkçe, Arapça, Rusça, Lehçe ee, şey kullanan yani bu dilleri konuşan şehir sakinleri tarafından anlaşılmak üzere Kölnün çeşitli ilçelerine bahsettiğin poster. Asılmış. Yok bu şey e, aslında diğer şu gurbetlik zor zanam zor diye Nil'in yaptığı basit tamam. terleme okay. projesi. Okay. O, okay. E, yine aslında aynı serinin parçası hmm. olan bir hmm. iş. E, fakat bu biraz daha hani e, grafiti gibi aslında. E, yine aynı seride e, Nil'in çektiği Bazı e, göçmen işçi fotoğrafları, onların çocuklarının fotoğrafları var okay. e, ve onlar üzerinden biraz daha soyutlamalar da yaparak e, çizimler yapıyor. Bu çizim ve fotoğrafları tekrar e, basıp, çoğaltıp e, şehrin duvarlarına yapıştırıyorlar ve üzerine de şu gurbetlik zor zanaat zor yazıyor. Bu e, Nilyalter'ın aslında ilk defa yaptığı bir iş değil, şu anda sanırım beşinci versiyonu e, işin. İstanbul'da da yapılmıştı, Hindistan'da yapıldığını hı hı. hatırlıyorum, Viyana'da yapıldı. Fakat her zaman aslında o şehirde daha çok hangi kökenlerden göçmenler varsa onların dillerine göre uyarlanıyor. Tabii bu şugurbetlik zorzanat, zor nazım metin bir şiirinden hı hı. alınan bir sergi de adını veriyor. Işte. Sergi de adını veriyor. Dolayısıyla bu Lehçe, Rusça ve Arapça Evet, Almanya, Türkçe hepsi. evet. Aslında bu posterleme projesiyle yapılıyor ama serginin içindeki malzemeler benim gözlemlediğim kadarıyla şu şekildeydi. Nilyalter işlerinin içinde çok fazla tekst kullanan bir sanatçı Hı -hı. ve özellikle bu tekstler Türkçe, Fransızca, İngilizce karışık olabiliyorlar. Hı -hı. Bir işin içinde farklı diller girip çıkıyor ve bu aslında yine göçebe olma hali. Ee, anlama anlamama ee, bunları da biraz yaşatıyor izleyiciye de yaşatan bir şey ee, Ludwig Müzesi'nde e, galeri alanının içinde e, bütün yani e, eserlerin içindeki bütün yazıların e, üç dile tercümesi yapılmıştı o da aslında e, gezerken çok e, beni mutlu eden bir şey oldu çünkü işin gerçekten içine girebilmemizi sağlıyordu Kesinlikle. Arterde tam olarak öyle yapılmadığını hatırlıyorum Eda. Benden evet. aklıma takılan bir eleştiri olsun. Hani tesadüfen Fransızca bildiğim için pek çok şeyi anlıyorum ama dediğin çok doğru. Bir de farklı dilleri de kullanıyor. Özellikle Fransızca, Türkçe, İngilizceyi çok, çok karıştırarak kullanıyor. Demin benim çok kötü okuduğum, çünkü grafik olarak da çalışma içinde bölünerek yazılmış metnin sonunda da mesela bütün bu Türkçe şiir yani el kapıları, kölik kapıları sonunda mesela Ekstradan poem de Hasan Hüseyin diye Fransızca oraya not etmiş. Aslında yani e, birebir çevirinin e, işin altına gelmesi belki çok doğru değil. Her Çünkü zaman olmayabilir. Eylial tarafında evet. bunu hani a hepsi anlaşılsın gibi değil, anlamamak, anlamamak evet. arasında, anlamak arasında kalmak da önemli. Biz e, Art sergide aslında birebir çevirilere değil, broşür içinde e, genel Neden bahsedildiğinin çevresine yer vererek çözmeye çalışmıştık. Okay. Burada biraz daha pedagojik ve doğrudan evet. bir yöntem belirlemişler. Serginin kendisine de gelelim mi? Tabii ki. Ludwig Müzesi ve Ludwig Müzesi'nin ekibinin kreatöryel çalışmasını yaptığı bir sergiden bahsediyoruz. 17 Mart itibariyle açıldı ve 2 Haziran'a kadar... Almanya'nın Köln kentine yolu düşenler Ludwig Müzesi'ne, Müzeum Ludwig'e yolunlarını lütfen düşünsünler. Oldukça büyük ölçekli bir sergiden bahsediyoruz. Çok kapsamlı bir katalog yayında hazırlandı. Ona da birazdan geliriz. Ama serginin mekanı, sergideki işler sen orada gittin gördün ve sanatçı da yakın çalışmış. Birebir sergisinin küratörlüğünü de yapmış biri olarak neler hissettin daha önce gördüğün hatta sergilediğin işler de vardı Tabii ki. şüphesi aralarında. Ee, Nasıl bir seçki olmuş Nilyalter gibi üretken bir sanatçıdan? Şöyle söyleyeyim yaklaşık yani 1000 metrekareden fazla bir alandan bahsediyoruz. Nilyalter ayrılan alan gerçekten büyük bir mekan. Ee, ve e, dolayısıyla çok fazla işini bir araya getirmişler ve bu işlerin çoğu seviyelerinin hepsi çok parçalı işler <gülüyor> ve dünyanın çeşitli yerlerinde önemli koleksiyonlara dağılmış işlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla onları e, ben Nilya e, Eter sergisini çalışırken bile e, hepsini bir arada görme şansı elde edememiştim. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte görebilmek <gülüyor> e, muazzam bir şans. E, Onun dışında bu kapsamlı sergide e, Nil Yalter'ın işinin ana hatları olan yine e, bu daha önce bahsettiğimiz göçebelik meselesi, hı hı. E, kadın kimliği hı hı. üzerinden çalışmalar e, geniş yer buluyor. E, fakat daha önce yine yapılmadı yani daha doğrusu ben e, Nil'in e, Merts'de de mesela yine retrospektife e yakın bir sergisini hı hı hı. görmüştüm. E, oralarda yer verilmeyen tuval resimlerine yer veriliyordu serginin girişinde. Nilia Ter 1960'ların sonunda e, tuval üzerine e, akrilik resimler yapıyor, e, soyut geometrik resimler. Fakat çok az bunlar, insan evet, bunlar e, aslında işte bu e, galerideki sergilenen bir tanesinde e, sergilenmişti ama e, çok daha kısıtlı sayıda tabii ki. Bu sergide geniş bir yer verilmişti ve aslında e, Nilyalter'ın biraz daha e, hem rengi hem formu nasıl kullandığı üzerine e, bilgi veren işlerdi bunlar. Çünkü biz genelde biraz daha etnografik işlerini görüp hani içeriğe ağırlık veriyoruz <gülüyor> belki. E, fakat e, bu tuvallerle e, form Üzerine ne kadar düşündüğü, renk üzerine ne kadar nasıl düşündüğü üzerine ilk uçları veriliyordu aslında. Tuvalerin yarısı sıra yine aslında Türkiye'de hiç görülmeyen stüming, after stüming, après stüming diye geçiyor orijinal adı isimli bir eseri vardı. O da şöyle anlatabilirim. 1973 yılında. Partneri Joël Boutville ile beraber Paris'te Stockhausen'ın Stümming Operası'na Oo. gidiyorlar. Ve çok etkileniyor. Bu altı vokalden oluşan bir ses parçası. Ve devamlı mitolojiden tanrıların isimleri söyleniyor. Sesli harflerle daha çok tekrar tekrar tekrar bir neredeyse dua gibi diyebiliriz. Nil bundan çok etkileniyor ve yine çok parçalı ve yine aslında etnografik araştırmalar da yaparak bir eser oluşturuyor. Eserde de bu tanrıların isimlerini, isimlerle beraber onları onları üzerine yapılmış çeşitli görseller, kıyafetleri, eğer sembolleri varsa semboller ve bunların anlatımı yer alıyor. Fakat bunlarla beraber... Bir de e, o günün yani 73 yılından mesela e, gazete kupürleri. Ama e, Tanrı yani bu Tanrı'nın mesela hangi e, sosyal alana e, alanın kutsal kutsal figürüyse e, onunla ilgili mesela işte e, Savaş Tanrısı Mars var. Hı hı. E, Mars önce Mars anlatılıyor ve Mars'ın mitolojisi anlatılıyor hem görsellerle, çizimlerle, yazılarla. Çeşitli malzemeler varsa, mesela işte demir olabilir Mars için veya pigmentler kullanılmış. Aynı zamanda silahların, bugün o gün kullanılan silahların çizimleri, parçaları ve gazetede belki o sırada çıkan bir savaş haberinden bir parça da yer alıyor. Ve sanırım 10-12 panelden oluşan bir işten bahsediyorum aslında. Çok kapsamlı bir iş. Ee, o da mesela tek başına bir odada sergileniyordu. Dolayısıyla onu da görmek e, harika oldu diyebilirim bö böyle bir serginin içinde. Çok güzelmiş. O zaman genel olarak Rita Kertsing'in evet. e, bir şey, küratöryal çalışması. Bu Müzium Ludwig ekibinden genel olarak oldukça kapsayıcı aslında. Sanat pratiğinin farklı bölümleri, belki çok da iyi bir bilinmeyen kısımlarını da böyle bütünlükçü bütünlüklü olarak aslında ideal ter daha iyi özümsememize yol açacak ölçekte bilgi vermeye çalışan o iddiada bir sergi olarak görüyorum. Doğru ve de yani bu bahsettiğim gibi 1960'ların sonundan hı hı. resimlerle beraber 2011'de yaptığı Ee, yerleştirmelere de yer veriliyordu. İşte 70'lerden 80'lerden de eserleri vardı. Bunların hepsini bir arada görmek benim için bile ki dediğim gibi ben işlerime oldukça çalıştım, baktım. Ee, bir mekan içinde görmek çok şaşırtıcı ve çok e, mutluluk verici. Aynı zamanda çok gurur vericiydi. Gerçekten büyük gurur. Ee, serginin daha sonrasında başka turlu da olacağını belki vurgulamak güzel olur tam da bu vesileyle. Çünkü hatırlatmak adına dinleyicilere Eda Berkmen'le birlikteyim. Arterde küratör olarak çalışıyor. Ama hariçten sanattaki buluşma vesilemiz Nil Yalter'in Şu Gurbettik Zorzan'a Zor adlı Almanya'nın Köln kentindeki Museum Ludwig'te devam etmekte olan 2 Haziran'a kadar gezebileceğiniz kapsamlı kişisel sergisi. Bu serginin daha sonra New York'a gitmesi. Orada Bart Bartkolle'ca ait sergi alanında adeta oranın müzesinde sergilenmesi de söz konusunda. Bir de aldığım duyumlara göre bu sergi değil ama Nilya Althar üzerine bir başka serginin de Paris yakınlarındaki McVale'de izleyiciyle buluşmasına dair bir girişim ve çalışma da var. Yani hani Fransa belki de Nile Alter'in sanat pratini en aşina olan ülke. Hem önemli kurumsal koleksiyonlarda yapıtları var. Senin de gündeme getirdiğin gibi Muzedar, Modern, Pompidou gibi başlıca kurumlarda zaten sergileri ya da işte koleksiyonlara katılan işleri söz konusu oldu. Ama hani Fransa'da da hala üzerine sergi yapılmaya devam eden yeni işler de üretmeye devam eder aynı zamanda bir sanatçı ne büyük gurur kaynağı son olarak bir katalogla ilgili bir iki küçük şey eklemek istersin Eda birkaç dakikamız kaldı çok kapsamlı bir katalog ortaya koydular yine tabi ki farklı dilleri de kullandılar ve Nilyal Teri'nin de bağlantıda olduğu farklı coğrafyalardan ve farklı uzmanlık alanlarından isimlerin yazılarıyla katkısı söz konusu Örneğin hani benim de yakinen tanıdığım Övül Durmuşoğlu'nu burada belki gündeme getirebilirim. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli bir araştırmacı, yazar, küratör gibi. Sen nasıl buldun kataloğu? Karıştırmaktan ben çok keyif alıyorum. Ee, harika bir katalog. Övül'ün yazısı da gerçekten şahane. Aynı zamanda kataloğun içinde Fabien Dumont, Fransız bir sanat tarihçi, Nilya Alter'ın çok uzun zamandır birlikte çalıştığı Nilya'nın işlerini uzun zamandır takip eden e, biri. E, Loren Cornell'in bir yazısı var. Loren Cornell, e, bu benim bahsettiğim Bard'da, e, Bard Üniversitesi'nde, Hassel Müzesi'nde gerçekleşecek serginin küratörü ve e, video üzerine e, odaklanan bir küratör. E, dolayısıyla biraz daha farklı bir bakış açısından yazıyor. O da çok ilginç. E, ve tabii ki... E, Ludwig Müzesi'ndeki serginin küratörü Rita Kersin'le de Nilya Terin bir e, röportajı var. Ve sanatçına kendi sesini duymak, kendi hikayesini kendisinden e, okumak diyelim. E, her zaman e, farklı keyif oluyor. E, bu sırada Katalombi'de şöyle bir güzelliği var. Sergideki neredeyse bütün işlerin görselleri var ve hepsinin e, yanında ayrıca e, bilgisine ve yoruma yer vermişler. Hı hı. E, o da e, çok açıklayıcı, çok öğretici yaklaşma olmuş. Tam bir başucu kitabı Nili Yelter'in öğrenmek isteyenler için. Eda çok teşekkür ederim. Ben de çok küçük son bir duyuru yapayım. E, Saha olarak başlattığımız bir yazı dizisi var. Evrim ile sürdürüyoruz bu yıl. Sahanın web sitesine girerseniz e, orada Evrim Altı'nın sanatçıyla yaptığı bir röportajı yeni yayınladık. Onu da oradan okumak mümkün. Bizim seninle yaptığımız sohbetin ötesinde Nil Yatır acaba neler anlatmış Evrim Altı? Ona neler sormuş? Belki onları da takip etmek ilginç olabilir diye paylaşmak istedim. Eda çok teşekkür ederim. Arter'deki ben. çalışmaların içinde şimdiden başarılar ve kolay gelsin. Eylül'deki açılışınızı heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay.